Munzur'da talana hayır adresinde yer alan kampanya bugüne dek 10 bine yakın kişinin imzasını almış durumda kampanyada peyzaj düzenlemesi olarak belirtilen projenin aslında bir talan projesi olduğu ifade ediliyor ve doğaya zarar vereceği söyleniyor. 2003 yılında Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. derecede doğal sit alanı olarak ilan edilen Munzur gözeleri, Milli Park statüsündeki Munzur Vadisinin su kaynağı olma işlevini görüyor. Kampanyada ayrıca bu bölgenin Alevi inancı için kutsal bir mekan olduğundan da söz ediliyor ve şu ifadelere yer verilmiş. Bilimsel ve teknik raporlar hiçe sayılarak yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesi halkın kanaat önderlerinin ekoloji hareketlerinin demokratik kitle örgütlerinin görüşleri rızası alınmadan Munzur göllerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz demişler kampanya change.org/munzurda-talana-hayır Taksim talana hayır adresinde. Çorum'un Mehmetdede Teke köyünde altın madeni şantiyesi kurulmasına yerel halk tepkili. Köy halkına detaylı bilgi vermeden altın madeni şantiyesi kurulduğunu söyleyen Altan Kunduz bu konuda bir kampanya başlatmış. Change.org Taksim, Çorum altın madenine hayır adresindeki kampanyada bu bölgede doğanın ve insan sağlığının ziyanör tehdidi altında olduğunu söylüyor. Kampanyada şu ifadeler var. Çorum ile Dodurga ilçesine bağlı Mehmet Dede, Teke köyünde altın madeni aramak için şantiye kurulmuş ve bunun... Köy halkına ve çevre köylülere detaylı bilgi vermeden ve soranları da antimon aramak için maden ocağı kuruluyor diye bilgi verilip geçitilmiş. Doğayı, hayvanları, insanları dolayısıyla tüm canlıları seven herkesi köyümüze davet ediyoruz. Gelin cennet gibi olan köyümüzü bizzat görün ve altın aramı kullanılacak siyanürün ne denli ciddi zararlar verebileceğine şahitlik edin diyor kampanya. Change.org Taksim Çorum Altın Madenine Hayır adresinde. Gelelim Antalya-Kemer-Kumluca-Karayolu inşaatı nedeniyle Ulu Çınarların kesilmek üzere olduğunu söyleyen kampanyaya. Ulu Pınar Köyü halkı adına Seda Arıcıoğlu tarafından başlatılmış Change.org Taksim Ulu Çınarlar Yaşasın adresinde. Ağaçların kesilmemesi için alanda nöbet tutan köy halkı, Ulubınar'ın 200 yaşındaki bilge çınarlarının şifalı kaynak suyundan koparılmasını istemiyoruz. Başlarında nöbetteyiz diyorlar. Antalya Kemer Ulupınar köyü halkının çağrısı şöyle. Kemer ilçesi Ulupınar köyü adıyla müsemma yöre halkının su kaynağı olan şifalı ve lezzetli su pınarının evi. Bu tatlı suyun kaynadığı alanda asırlık ulu çınarlar yaşar. Yaklaşık 3 senedir devam eden Kemer Kumluca Karayolu inşaatında şu ana kadar pek çok ağaç kesildi. Hepsi için yasımız var. Fakat asırlık çınarların kesilmesine göz yumamayız, sessiz kalamayız. Yanından geçerken, suyumuzu doldururken, heybeti ve serin gölgesiyle bir cızıyı kucaklayan ulu ağaçlar yöre halkının kıymetlisi. Ulupınar'ın ulu çınarları, doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden ötürü geçmişi geleceğe bağlayan değeri tartışılmaz zenginliklerimizden ve bu nedenle kendilerine anıt ağaçlar statüsü verilmesini ve başka bir yerden geçmesi mümkün olan yol inşaatına kurban edilmemesini talep ediyoruz. Çınarlar yaşasın ve çocuklarımız da dinlensin gölgelerinde. Lütfen bu kampanyayı duyurun, yakınsanız gelin, biz nöbetteyiz, ağacımızı koruyarak yol genişletmenin elbette başka bir yolu vardır, buna inanıyoruz diyorlar kampanya. Change.org Taksim, Ulu Çınarlar Yaşasın adresinde. İzmir Kuş Cenneti çevresindeki arazilerin Toki tarafından satılması üzerine tümer gülümserin başlattığı bir kampanya var. Diyor ki şu ana kadar insanların oturup gün batımını izlediği sahil şeridinin ve sayısız kuşa ev sahipliği yapan alanın özelleştirip satılmasına tepki gösteriyor bu kampanya. Change.org Taksim, İzmir Kuş Cenneti adresinde. Kampanyada dermiş ki İzmir kuş cenneti kuşların göç yolları üzerinde. Sadece bu nedenle her yıl yaklaşık 50 bin kuş bölgeyi ziyaret ediyor. Karşıyaka sahilinden başlayarak Mavişehir sahiliyle Çiğli sahil güzergahında devam eden ve 4 tip ekosistemin görüldüğü bu alanlarda her zaman flamingolara ve leyleklere rastlanıyor. Bu arazilerin cephesindeki dalyanlarda yaşayan ve üreyen ekolojik açıdan önemli olan yüzlerce kuş türü Üreme kolonileri ciddi ve geri dönüşü olmayacak bir tehdit altında. Kampanyanın talebi. Bu alanlarda yükselen binalar görmek yerine halkın spor yapacağı, şehrin oksijen kaynağı olacak yeşil alan olması. Her geçen gün daha da yaklaşan kuşlarımıza yeni bir cennet yaratılması. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve TOKİ'nin bu araziler üzerinde yaptığı acımasız ticaretten geri dönmesi ve bir an önce bu alanların İzmir halkına iade edilerek belediyeler tarafından halka uygun ortak kullanım alanları olması. Kampanyaya basitçe change.org taksim izmir kuşcenneti adresinde bulabilirsiniz. Ben Uygar Özismi, change.org özel haber programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşrayar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.